Çerçevesinde şekillenir. Projeler gerçek belediyecilik zaten bu değil midir? Suya Bey'in moda sahil parkı için sarf ettiği çabalara sağ meyvelerini vermeye başlıyor gibi görünüyor. #betonsuzmoda diyerek modalıların geniş desteğiyle başlatılan kampanyada toplanan imza sayısı ise 4 bine yaklaşmış. Sahideki inşaat çalışmaları ilerlemeden bir an önce...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 Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesli. Açık Radyo program destekçisi olun.